Müminiz. Mü'min yeryüzünde emniyetin ve güvenin teminatçısıdır. Herkes en mahremini, eşini, kızını götürür onlara teslim eder ve gözü arkada kalmaz. Hiç olmayacak emanetler onlara tevdi edilir. Sahiplerinden daha ciddi bir hassasiyetse o korunmuş olur. Mü'min bu. Mü'min gezip dolaştığı her yerde bir yönüyle bir güven atmosferi oluşturur. Herkes adeta farkına varsın varmasın o atmosfere girdiği zaman elhamdülillah be oksijen doluymuş burası ciğerlerini bir doldurayım ben bu havayla der. Mümin budur. Şimdi bu sizin hakiki mümin olanların gerçek kimliğidir. Bu gerçek kimliğin esasen arka planı Allah'la münasebettir. Allah'la münasebet meselesini ifade eden şeyler de Ubudiyeti tamdır, ihlası tamdır, ihsanı tamdır, rızayı tamdır, tevekkülü tamdır, teslimiyeti tamdır, sıkayı tamdır. Bunlarla insan Allah'la münasebetini takviye etmiş, kopmaz hale getirmiş. Nasıl urve <gülüyor> ile Kur'an-ı Kerim ifade ediyor? Len <gülüyor> fısohme diyor. Öyle bir zincir, öyle bir organ ki, ne kadar ağır yük binerse binsin kopmaz Allah'ın izni inayetiyle. Öyle bir urveyi yüskaya sarılmak. La ikraha fid-din, katabayyana ruştu minel gayb. Dinde dine sokmak için zorlama yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Katabayyana ruştu minel gayb. Ruş dediğimiz aklı başında olma meselesi, göz açılması, basiretin açılması, her şeyini ayan bayan Mahiyetü nefsül emriyesine uygun ortaya çıkması ve insanların onu selim akılların, selim vicdanların, selim ruhların, selim hislerin kabul ettiği hale gelmesi demek. Kat tebeyyene ruştümel gayb. Öbürü de taşkınlık, aşırılık. O bütün çirkinliğiyle ortaya çıkıyor. Veliki de bütün ile ortaya çıkıyor. tebeyyen ruştümünel ve yu'min artık bundan sonra kim tautu inkar ederse ayaklarının altına alırsa şeytani mülahazaları şeytani düşünceyi bu düşünceyi temsil edenleri bir yönüyle bir kenara iter görmezlikten gelir onları kale almazsa fakat istemse kebil urvetil wusqa hiç kopmayan o ipe sımsıkı sarılmış demektir öyle bir ip ki öyle bir organ ki, öyle bir zincir ki lanfısu onun için kopma söz konusu değildir onun da ondan ayrılması söz konusu değildir vallahu semiun alim Allah her şeyi her şeyi kuşatır şekilde bilen her sesi her soluğu her şeyi kuşatır şekilde duyan yegane varlıktır bu açıdan hani kimliğimiz filan derken üzerinde hassasiyetle durduğumuz şey Düşüncelerimiz, tavırlarımız ve davranışlarımız itibariyle bir farklılık ortaya konacaksa, bence bu çerçevede o farklılığı ortaya konma suretiyle şirretliklere girmemek lazım. Bağırıp çağırmalara girmemek lazım. Yalana, dolana, iftiraya, tezvire, tenkile, ibadeye, tehcire, tehdide, insanları korkutmaya, sindirmeye matuf şeyler, bunlara kulak asmamak lazım. Zira Allah'ın dediği olur. Allah dediğini ortaya koyduğu zaman da nicelerinin canı yanacak o zaman siz de bakacak belki belki yani Allah gösterir sonu acıyacaksınız acıyacaksınız Bu kısa ömür bu kısa dünya hayatı çok çabuk bitecektir çok tekerür eden bir söz Hz'i şöyle diyor bir kere daha tekrar etmem sizi rahatsız eder mi? Eyvah aldandık. Bu hayatı dünyevyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzelane hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar gider. İsterseniz rüzgar gibi eser gider. İsterseniz şimşek gibi çakar gider. Bakabilirsiniz bir anlık bir meseledir. Ebediyet alemine adımınızı attığınız zaman geriye dönüp bakacaksınız. Allah dakikaymış bu yahu. Dakika mesela. Hele o cennetin göz kamaştıran efendim şule feşan diyeyim. Dilnişin bağı ve bahçeleri, yalıları, villaları ve bunların üstünde bir yönüyle bunları gölgede bırakacak şekilde Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etme. Oh ben sizden razıyım mülahazasıyla orada kendini salma öyle şeylerdir ki dakikası dünyanın binlerce senesine muadil gelir. Öbür tarafa gittiğiniz zaman göreceksiniz bunu. Bu kısa dünya hayatında bu türlü güçlü güya, dedikoduya başkalarının yaptığı şeylere iştirak etmemek lazım. Fakat epey zor bir meseleden haczane bahsediyorum ben. Bu umumu atmosferden bu kirli atmosferden sıyrılmanın Zorluğunu da kabul ettiğimi, bilmem siz de kabul eder misiniz, itiraf etmeliyim. Oturduğumuz zaman bir televizyon, bir internet, bir bilmem ne filan, Bunlar sizi alıyor kendi dünyanızdan uzaklaştırıyorlar, hiç farkına varmadan böyle. Böyle namaz kılıyorken birdenbire çocuklardan bir tanesi, namazda sizin önünüze bir top atıveriyor siz namazda olduğunuzu unutarak siz o topa bir tekme atıyorsunuz. Kerata al sana bir kol diyorsunuz. En ciddi meseleler karşısında böyle temkinle durulması icap ettiği bir yerde ihsan şuuruyla eda edilen meselenin eda edildiği bir anda ortaya çok Başlayın, halk ifadesi, eften püften bir mesele atıyorlar. Siz de hiç farkına varmadan topa tekme attığınız gibi tekme atıyor, kendinizi o işin içinde buluyorsunuz. Tecervit çok zor gibi geliyor yani. Her gün o uğursuz ağızlarıyla televizyonlar, radyolar ve kapkara satırlarıyla o zift medyası öyle şeyler ortaya atıyor ki zannediyorum en mümin insanlar bile yani, emen müminler. Emniyet abidesi haline gelmiş müminler bile bir yönüyle o cereyanın dışında kalmada zorlanıyorlar. Geliyor, bulaşıyor. AIDS e gibi bulaşıyor. Ebola gibi bulaşıyor yani. Daha sari neler varsa şayet. Eskiden cüzan vardı. Bilmem şimdi. Evet, yok şimdi yokmuş evet. Çokları onunla Toptan böyle ölüyorlar, müminler şehit oluyorlar, hızam gibi. Değişik yollarla bulaşıyor, biz de işte böyle bir atmosfer içindeyiz. Hiç farkına varmadan bu türlü bu kirli şeyler, şerareler esas almamız gerekli olan, kalibrasyon görmüş, tertemiz duygulara alabilmemize mani. Sağdan soldan girdiler yapmak suretiyle, oturmuş bir yerde her şeyi doğru dürüst almak istiyoruz. Bir sesi doğru dürüst almak istiyoruz, bir şifreyi doğru dürüst almak istiyoruz. Fakat sağdan soldan girdiler yapılan ve girdilerle esasen kirletilen, şerarelerle kirletilen o tertemiz ses bizi de meşgul ediyor, kendi dünyamızdan uzaklaştırıyor. Oturduğumuz her yerde özür dilerim, haddim değil, didaktik şeylerden kendim de hoşlanmam. Zannediyorum arkadaşlarımıza elden geldiğince bu kirli atmosferin içine girmelerine meydan vermeyecek şekilde rehabiliteye tabi tutmak lazım. Yoksa yapmamız gerekli olan şeyleri bırakır. Hep böyle malayaniyatla meşgul oluruz. Sabah tefsir dersinde bir arkadaşımız, malayaniyat, esas bizim meşgul olmamız gerekli olan şeyler, malayaniyat, içine katiyen adım atmamamız gerekli olan şeyler yani bizi alakadar eden şeyler, balıklamasını onun içine girelim. Boğulalım onun içinde. Ama bizi alakadar etmeyen, güftü sokaktaki insanın ağzı bozuk, kafası bozuk, kalbi bozuk, hissi bozuk, vicdanı bozuk insanların ortaya attıkları şeyler sizi meşgul etmek için atmadıkları nereden belli? Bu türlü şeylerle meşgul etmek suretiyle yürüdüğünüz yolda sizi aksamaya sevk ediyorlarsa, Onların hesabına hareket ediliyor demektir. En iyisi mi oturup kalkıp hemen oturduğumuz yerde takriri sükun bir dönemde mecliste öyle bir şey olmuştu. Takriri sükun. Efendim bunu hukuk okuyan arkadaşlar bilirler, belli bir döneme ait olduğunu bilirler. Gereksiz şeyler konuşma meselesi söz konusu olunca takriri sükun. Konuşma yok oradan, memnun konuşma. Arkadaşlar ellerini kaldırmadılar hemen. Arkadaşlar sus hele. Bizim önemli meselelerimiz var demeliler. Açıp bir kitap okumalar, kitaplarla alakalı müzakereye kendilerini salmalılar. Zat-ı bir şey demeliler. Benim şurada söylediğim sözler gibi değil yani. Doğru dürüst bir şey söylemek suretiyle bir yönüyle yatmış, uyumuş, serilmiş ruhların canlanması, dirilmesi Fasub Adel Mevti için söylenebilecek sözler söylemeliler. Kendinize bakın diyor Kur'an-ı Kerim. Efendim, fiil şeklinde kullanılan bir harf cer, bir de küm lafzı var burada yani. Bi ala bir de küm, haleykum. Fakat il zemu demek gibi bir manaya geliyor. Siz kendinize bakın, kendi işinizle meşgul olun. Onunla esasen hem dem olun, hem hal olun. Ondan ayrılmayın. La yadurrukum men zalle izehtedeytum. Siz hidayette iseniz şayet, dalalette sapıklık içinde bocalayıp duranlar size zarar vermezler diyor. Demek ki bize zarar nereden geliyor? Başkalarının sapıklığı, dalaleti, ortaya attıkları böyle güftü güf onlarla meşgul olma suretiyle kendi işimizin, kendi alanımızın dışına çıkmak suretiyle onların alanlarında bir yönüyle bağışlayın figürü ediliyoruz. Kendi alanımızdan, kendi mesaimizden kendi meselelerimizden hiç farkına varmadan uzaklaştırılıyoruz, hiç farkına varmadan. Aleykum enfusekum la yazurrukum man zalle izehtedeytum ilallâhi mercûkum cemiyâ. Hepinizin, onların da sizin de, nihayet dönüşü Allah'adır. Bırakın Allah'a hesap versinler. Siz hesap verecek duruma düşmemeye bakın. Denmemesi gerekli olan şeyleri demeyin. Yapılmaması gerekli olan şeyleri yapmayın. Edilmemesi gerekli olan şeyleri etmeyin. Allah'ın istediği şeyleri yapmak suretiyle nasıl olsa ona döndürüleceksiniz. Tertemiz, pirupak, hesapsız. Kırmızı pasaportla hudut geçiyor gibi kabirden geçin, mahşerden geçin, köprüden geçin. Cennete girin Allah'ın izni inayetiyle orada hazim bile size sormasın. Nereden geliyorsun beyefendi yani pasaportuna bakınca nereden geliyorsun beyefendi, nereden gelirsem gelirim ben. Allah'tan geldim, Allah'a gidiyorum. İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.